Merhabalar, ben Hasan Cenk Açık Mimarlık Programı'na hoş geldiniz. Açık Radyo'dasınız. Bu program yayınlandığına göre günlerden Perşembe olmalı. Saatte on buçuk civarında olmalı. Türkiye saatiyle umarım. <gülüyor> umarım bu bir bant kaydıdır efendim. Bugün stüdyoda benle beraber Seda ve Can var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk efendim. Onlarla beraber e, böyle beraber bir program yapalım istiyorum ben. Umarım e, dinlemesi de keyifli olacak. Bizim için de. Güzel bir vakit geçmiş olacak beraberce. Neler yapıyorsunuz? Biraz böyle kendinizden bahsetsenize. <gülüyor> Olmaz mı? Bahsedelim tabii. Neler yapıyoruz? Biz mimarlığın pratiğinde olmayanlardanız. A -a. <gülüyor> Spoiler. Yeni <gülüyor> <Pardon. gülüyor> ee, kesebilir miyiz? Demeyeceğim tabii ki. Ee, mimarlığın tüm hallerine dair konuşmalar zaten programın mottosu. O yüzden buradasınız efendim. <gülüyor> Buyurun. O diğer hallerden bir tanesinin aslında kendi adımıza e, bir yandan icat etmeye bir yandan inşa etmeye çalıştığımız söylenebilir. Nedir o hal? O halde tam olarak mimarlık üzerine konuşmanın yeni mecralarını bir anlamda geliştirmek. Hı -hı. Tabii ki Türkiye için inmeçralarında ise tamam. kalan. Aynen öyle. <gülüyor> Aynı şey söyleyecektim. Yani Güzel. hani bilinmeyeni falan ortaya çıkardığımız o anlamda bir icat yaptığımız yok ama en azından Türkiye mimarlık ortamı için yeni kanallar. ...üretmenin verimliliği üzerine düşündüğümüz bir aralıkta zaten bir araya geldik. Dolayısıyla hı hı. biz şu an dijital medya üzerine çalışıyoruz... ...ama dijital medya özellikle e, odağında e, videonun yani akar görüntünün bulunduğu aslında bir kanal... ...üretimlerimizin çoğunluğu... ...ve mimarlık üzerine düşünmek, konuşmak, tartışmak için bir e, kanal olarak kullanıyoruz... ...bir aracı olarak aslında kullanıyoruz... Videoyu, video üretimlerini. Nerede yapıyorsunuz bunu? Bunu evde kendi başınıza mı yapıyorsunuz? Bir sürü öğün yine evde kendi başımıza <gülüyor> yaptık ama. Çok güzel. <gülüyor> Pek evet. profesyonel olmuyormuş Şöyle dediler. Öyle mi? Sonra evet. peki ne oldu? Sonra yatak odamızdan bir ofise taşınmayı tercih ettik. Açıkçası. Peki bunun bir adı var mı? Sarraf Galean Mekanik. Dadandan dadan diye dadan. <gülüyor> mi? <gülüyor> en son şöyle bir eleştiri aldık. Ee, sevgili Bülent Erkmen'den. Böyle isim olmaz dedi. <gülüyor> <gülüyor> Haklıydı da. Ya değiştirmek için biraz geç kaldık. Ama böyle. siz kısaltıyordunuz onu. SGM Stüdyo diyoruz. Evet. Stüdyo. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ee, ya Sarraf Galan Mekanik ismi hiç akılda kalmıyor biliyorum çok uzun ve çok gereksiz onu da biliyoruz ama bununla beraber hani kendimize anlatabileceğimiz bir şey yani nasıl söyleyeyim her konuda içerik üretebiliriz özellikle uh -huh. mimar ve tasarım alanında kendimizi anlatacak ya da hani pardon karşımızdaki <gülüyor> işveren veya STK veya kişi mimar figür onları anlatacak her türlü aracı üretebiliriz fakat kendimiz ama geliyor galiba burada. Aynen. <gülüyor> ama kendimiz üretecek araçları e, çok verimlilikle <gülüyor> oluşturabildiğim söylenmez. Kendimizi pazarlamayı çok beceremiyoruz. Yani biz kendimizden çok bahsederken aslında Terzi kendi söküğünü dikemiyor yani. Aynen. Güzel, güzel. En azından biliniyorsunuz. Bülent Erkmen'den bir eleştiri alıyorsunuz falan. Bunlar böyle <gülüyor> bir, bir, bir kara deliğin dibinde kaybolmuş olacak birinin başına gelecek bir şey değil. O yüzden <gülüyor> devam. Ne ki neler neler yapıyorsunuz yani orada. Tamam. Mimarlık alanının ...mecrasını, farklı medyaları... ...kullanarak geliştirmek vesaire dedik... ...ama yani ne, ne yapıyor? Neler yapıyoruz? Yani Türkiye mimarlık... ...fotoğrafçılığı Hı -hı. bayağı gelişmiş bir alan... ...aslında. Hı -hı. Herkes... ...binasının fotoğrafını çektirmek için sıraya... ...diziliyor. Hı -hı. Ama... ...video, akar görüntünün... ...fotoğrafın veremediği bir, bir takım... ...o farklılıkları yansıtabilecek... ...bir potansiyeli var. Özellikle... ...insan gözünü hareketle taklit edebiliyor... Hı -hı. ...olması, o üç boyutlu etkiyi, mesafeleri... ...verebiliyor olması. Hem... En basitinden teknik bir konu olarak baktığımız zaman fotoğrafın sahip olmadığı bir derinliğe sahip, bir hı hı. hikaye anlatma avantajına sahip, arka arkaya bir dizilen görüntülerle bir kurgu yapıldığı zaman o binanın içerisine girmiş gibi oluyorsunuz bir noktaya kadar veya giren insanların orayı günlük olarak kullanan insanların o, o binadan nasıl faydalandıklarını, o yapıdan nasıl faydalandıklarını öğrenmiş Tabii oluyorsunuz. Bir şey sorayım bu akar görüntüye animasyonda dahil mi yoksa? Ee, kamerayla çekilmiş olan şey mi? Ağırlıklı yani... olarak kamerayla çekilmiş olan görüntüler var ama hı hı. animasyona ihtiyaç duyduğumuz noktada belki bir hissiyatı geçirmek için hı hı. O, o binanın imkanlarımız dahilinde çekemeyeceğimiz görüntülerini üretmek için tabii ki bilgisayar tekniklerine de başvuruyoruz. Mesela hı hı. en son yaptığımız çalışma içerisinde binanın kışın... ...ki inşaat Hı -hı. halini göstermemiz gerekiyordu... Hı -hı. ...ama söz konusu yapı... ...Sancaklar Camii ve de Beylikdüzü'nde... ...ve bize dediler ki siz buraya dört çarpı dört çiplerle... ...gelseniz bile bu karadan geçip orada... ...çekim Hı -hı. yapmanız mümkün değil... E biz de daha önceden barda çekilmiş fotoğraf görüntüleri üzerinden mesela oranın bilgisayar ortamında kar yağan bir halini, bir vistasını hazırladık. Hı hı. Bu, bu bir noktada aslında e, sinematik bir anlatıma daha yakın bir belgeleme işinden. Yani anlatının kendisini güçlendirmek için Aynen yine öyle. akar görüntüye dair olan diğer tüm araçlar, yan araçlar da dahil olabiliyor. Tabii ki. Olabiliyordu. Tabii Tabii ki. Aslında videoyu tercih etmemizin canın derinlik diye bahsettiği şey biraz da zamanla olan ilişkisi. Hı hı. Fotoğrafçılık illa ki bu handikapı taşır demek istemiyorum. Dolayısıyla dilim sürçerse affola. Ama şeye çok önem veriyoruz aslında. İşte yapıların böyle zamanda durmuş, mükemmel halleriyle anlatılıyor olma durumunu biraz problemli buluyoruz. Çünkü eskidikçe, kullanıldıkça, hatta dönüştürüldükçe, eklendikçe o yapının gerçek anlamını bulduğunu kullanıcısıyla tam anlamıyla özdeşleşebildiğini e, savunuyoruz. Tabii hani bu da dediğim gibi yeni bir söz değil. Evet. Ama kendi üretimlerimiz açısından önem verdiğimiz ögelerden bir tane so video videonu sağlıyor. Yani bir yapının çalışmayan bir tarafını veya Estetik anlamda mesela bir proje tanıtımında veya işvereninize sunmanız gerektiğinde göstermeyeceğiniz detayları biz ve videoda çoğunlukla vermeyi tercih ediyoruz. Buna inşaat sırasında işte kullanılıp atılmış bir çamurlanmış şeyler de dahil, hı hı. E, kalıp e, vidaları da dahil örneğin. Veya e, canın bahsettiği gibi işte kar öncesinde yağmurun yağdığı, işte her tarafın aslında çamurlandığı bir sahneyi kullanmaktan çekinmemekte dahil. Çünkü bunlar ...yapının yaşadığını gösteren şeyler... ...daha hayati olan şeyler... ...en azından biz öyle görüyoruz. Yani her zaman ikisi sarısı bir savaş olarak ilerliyor diyebiliriz. Çünkü hmm. müşteri eninde sonunda... ...tabii ki estetik bir beklentiyle böyle bir şeyi talep ediyor... ...sizden. İşvereniniz seni tutup da binanın en... ...çirkin karelerini aslında en çok... ...göz önünde bulunan kare o olduğu için... ...göstermemizi istemiyor ama... ...bir yandan da o kareyi de pas geçmemek de önemli. Evet. Şey yani, soracaktım, Şu <gülüyor> bunu demen iyi oldu çünkü... ...yani Seda anlatırken... E o seçilen kareler, anlar bir Hı. şekilde e, o yapıya ait var olan ya da var olacak olan o yapının e, sizin vermek istediğiniz hissine dair e, bir kurgu yapıyorsunuz. Bir de bir yönetmenlik hissiyatı da var. Yani hani o yani yönetmen hissiyatı derken zaten yönetiyorsunuz da işi. E, sizin vermek istediğiniz mesaj bu işin e, işte müşteri tarafından talep edilen durumunu değil de öbür tarafına doğru giden kısmını istiyorsa mesela bunları... Zorlamak, bunları pazarlık masasına koymak falan gibi durumlar da devreye giriyordur Sık, herhalde tabii değil mi? Ki, tabii Sıklıkla ki. hatta. Çünkü yani mimarın yani yapının filmini çekiyorsunuz siz şimdi. Yapının fotoğrafını çekmek dediğin zaman insanın hakkında böyle bir şey canlanıyor da filmini çekmek dediğin zaman işte burada e, o ya anlarda devreye girdiği için anlardan seçim yapan kişi onu hangi açıyla, hangi aydınlık seviyesiyle neden ...tercih ediyor, onlar devreye giriyor... ...mesela bir yerden sonra zamanla beraber... ...o da o pazarlık masasında... ...biraz sıkıntılı ya da... ...gergin durumları oluşturur. Onun öncesinde <gülüyor> söz konusu anların kararını vermek... ...zaten bir problem Aha. haline geliyor. Mesela en son... ...çok komik aslında bir yandan, hiç dikkat etmemişiz... ...böyle bir şeye... Ee, ...inşaatın belgeleme sürecinde, Sancaklar Camii'nin... ...belgeleme <gülüyor> sürecini üstlenmiştik... İnşaatın belgelenme süreci içerisinde gerçekleşen neredeyse bütün iş kalemlerini çekmek istedik. Hı hı. Fakat Türkiye'de şantiyeye hasper kadar uğramış bir insanın ilk önce fark edeceği şey iş güvenliğiyle ilgili ciddi sorunlardır. Evet. E, son e, kurgu önerilerimizden bir tanesinde bize gelen e, eleştiri şu öndeydi: e, İşçiler emniyet kemersiz, baretsiz etrafta dolaşıyorlar. Bazıları işte dökülecek olan duvarların e, çelik yapıtlarına tırmanmış vaziyetteler yerden 5-10 metre yukarıda. Hı hı. E ...bunları göstermişsek olur mu dediler. Biz hiçbir zaman o gözle bakamamıştık... Ona. Ha, ...bu bir iş güvenliği problemi olarak görmemiştik... ...çünkü zaten alışık olduğumuz evet. bir görüntü... ...Türkiye'de inşaat sektörünün bir parçası o. Hı hı. Bir başka noktada Antakya'da yaptığımız çekimlerde... ...bir şantiye kazası gerçekleşmiş... Hı hı. ...ama şantiye kazası kimsenin burnu kanamadan... ...çok büyük bir kaza olmasına rağmen atlatılmış. Bu aslında oradaki şantiyenin son derece profesyonel... ...bir iş güvenliğine sahip olduğunu hı hı. kanıtlıyor... Ve biz bundan övünerek bahsetmeleri gerektiği konusunda onları ikna etmeye çalıştık. Ama hı hı. onlar da mümkün olduğunca kaçınmaya çalıştılar. Çünkü aynı zamanda da bir anda zaten o kaza gerçekleştikten sonra Antakya'nın genelinde hı hı. bir dedikodu yayılmış. Yok, 25 kişi ölmüş, 30 hı hı. kişi yaralanmış, yer çökmüş, binanın yarısı yıkılmış bina Hiçbir gerçekçiliği olmayan dedikodular üretiliyor. Hı hı. Onun için onlar da özellikle kaçınmak istediler. Aslında şantiyede olan kaza... Kazasız belasız hı hı. lafın gelişi. Atlatılmış olsa da. Ama henüz tabii haberleri yok. Biz onları ikna etmeye çalışıyor olacağız. <gülüyor> Çünkü tam olarak da bunun çok ilgi çekici olduğunu düşünüyoruz. Yani bu hikaye o şantiye sürecini herhangi bir olağan mühendislik ya da yapı üretim işinden farklı kalın olacak aslında. Hı hı. Çünkü genelde şey e, yapıların üretim veya kullanım aşamalarında kullanıcıyla yapı arasındaki o ihlal ve şey e, nasıl söyleyeyim o gerilimli ilişkiyi anlatmak için bu anekdotlara ihtiyacımız var. Tabii. Dolayısıyla da geliyoruz iknaya. Harika. Yani şimdi anlatırken sizde işte aklımda canlanan şeyler de şunlar. Yapının bitmiş halini görüyoruz biz. Yani deneyimlemek daha da şöyle tasarlandığı an bir süreç gibi bu inşa edilme anıyla iç içe de geçebiliyor çoğu zaman. Sonrasında da binanın bir ömrü başlıyor. Ve o bin yapıyı deneyimliyoruz vesaire ama... O var oluncaya kadar arada geçmiş olan ister tasarımcısı ister inşa eden işte mühendisinden düz işçisine kadar bütün o arada geçen durumlar çok fazla... E Bilinemiyor. Bilinmesi de istenmiyor aslında yani çoğu zaman belki. Hı hı. Vallahi açıkçası bu anlamda şöyle bir hayalimiz var. Ee, bu daha projeye dökemediğimiz yani yazılı hale getirmemiz aslında hı hı. gereken bir şey programlamamız gereken. Ama tam da o noktada aslında o süreçleri anlatmayı çok önemsediğimiz için hı hı. istiyoruz ki keşke bu hakikaten bir sürü sergiye dönebilse bir noktada. Hı hı. Ee, şey yapalım mı? Hı? Ne? O projeye girmeden önce tabii. bir müzik arası verelim. Ha, tabii tabii. Sonra aradan sonra devam edelim. Evet açık mimarlık programındasınız ben Hasan Cenk Dereli ee, programı devam ediyoruz Seda ne dinledik? Az önce Arcade Fire'dan Modern Man dinledik. Harika. Benim müzikler üzerine saçma sapan kendi kendime senaryo uydurma <gülüyor> <gülüyor> vakalarımın bir sonuncusuna şey alet ettiğim parça. Can'la zaten tanışıklığımızda böyle saçma bir hikaye dayanır. Ee, neydi Can grubun ismi? Dreams yazarı. Evet. Dreams Yatır'ın bir albümündeki bir parçada işte bir psikolog var. Psikolog böyle konuşuyor. Hı -hı. Aslında bir tür şeyden bahsediyormuş meğerse. Bir karakter parçalanmasından son derece aslında hakikaten psikoterapi anı. Fakat ben o dönemde böyle e, anlamsız miktarda Alman felsefesi okudum ve bu Aufhebung hikayesinde, şöpün haberleri falan kafayı taktığım için cana gidip bir gün şey demiştim. Ya sen Dream Theater'ı dinliyorsun değil mi? Çünkü tişörtle falan dolaşıyor. İşte bu parçada tam Sadece olarak da... <Gülüyor> <gülüyor> Neyse evet. Gençlik. gençlik. <gülüyor> tabii tabii. Bir zamanlar hepimiz ergendik lütfen. Değil mi? İşte acaba bu parçada tam olarak da böyle bir Aufhebung anından mı bahsediyorlar? Çünkü işte doğadan söz ediliyor. İşte şiirlerden, geçmiş çocuk hikayelerinden vesaire. Can böyle Seda nereden çıkardın? <gülüyor> ama Queen Victoria. Hayır. Sadece Victoria diye bir kadına aşık. Dolayısıyla Modern de öyle bir şeydir. Muhtemelen Arcade Fire'in hiç alakası yok. Ama ben nedense onların Modernity'de temsiliyetlerin çözülmesiyle ilgili bir <gülüyor> hikaye yazmaya çalıştıklarını hayal etmeyi çok seviyorum bu parçayı dinlerken. Ne diyebilirim? Can senin ekeceğin şey var mı bunun üzerine? <gülüyor> Allah kolaylık versin bana. <gülüyor> çok güzel. Yaptığınız işlerde de kolaylık versin diyerek tekrardan e, ürettiklerinize bağlayalım. Can ve Seda. Tabii ee, az bir şeyden bahsediyorum, bir sergi, bir proje fikrinden bahsediyorum. Aynen öyle yani bunu e, az önce söylemeye çalıştım. Tam olarak da süreçlerin anlatılması yönelik aslında daha fazla şey yapmamız gerektiğiydi. Hı -hı. Bunları tabii ki yayınlar üzerinden yapıyoruz. işte Mesela şu anda bunu konuşuyoruz. Hı -hı. E, bu kapalı mesleki... Çevrelerde de konuşulmaya bir yandan devam ediliyor ama çok daha böyle kamusala açılan aslında bir şekilde projenin üretim süreçlerinin tüm o inişleriyle çıkışlarıyla tökezlediği ve hatta bazen patladığı yerleriyle gösterebilmemizi sağlayacak aslında çok daha kompakt bir üretim ya da bir sergileme alanımız hmm. keşke olabilsen ya da buna ilişkin bir proje yazabilsek diyoruz. Derdimiz de şu yani bütün mogullardan başlayarak en orta küçük ölçekli mimarlık firmalarına kadar aslında mesleğin o kadar doğal bir parçası ki İşverenle kavgalar, hı hı. E, tasarım sürecinde aslında öngörülemeyen hatalar, uygulama sırasında e, yapılan, bazen fark edilen, bazen fark edilmeyen ve günün sonunda aslında kullanıcıya bir anlamda küçük veya büyük zararlar veren kararlar. Bunları açıklıkla mimarın kendisinin anlatacağı veya anlatmasa bile bunlar cereyan ederken gösterilmesine itiraz etmeyeceği hı. bir ortam yaratılabilseydi, bir meydra şey, bulmuşsa. Yani, evet süper ee, yani. ...şunu soracağım, soramadan edemiyorum çünkü... E, ...bu süreçlerin çoğunlukla tabu olarak... ...yani görünür ha, bunlar. Ben, tabu kısmından daha çok aslında başka bir noktasına eğilmek istiyorum. Hı -hı. Evet tabii ki bir tabu söz konusu. Hı -hı. Bunların hani kapalı kapılar ardında... ...sadece bilen kişiler arasında yapılan... ...gizli kapaklı anlaşmalar gibi... ...bakılması durumu var bunlara. Bir Hı -hı. yandan da şöyle bir durum da var. Ee, i̇nsanlar bu ürün ortaya çıkmaya başlayana kadar... şantiye belli bir aşamaya gelene kadar... Aslında yaptıkların önemli ve belgelenmeye değer bir şey olduğunu farkında olmuyorlar veya farkındalar ama bu gerçeği unutuyorlar ve ikinci bir plana itiyorlar. Onun için <gülüyor> yaptığımız hiçbir belgeleme işinde aslında tasarım sürecinde oradan görme imkanımız olmadı. Tamam. Çünkü tasarım ortada oluyor, biz geliyoruz oraya ve evet. diyorlar ki e, tamam hadi bu çekilecek, bu tamam. çekilecek ama çoktan ...şey bile atılmış, temel bile atılmış. Ama örneğin Antakya'da biraz bunu yapmaya başladık. Evet. Orada öyle bir şansımız oldu. Çünkü hı hı. Antakya'da projenin nispeten çok daha erken evresinde evresine dahil olduk. Hala tasarımın aslında pek çok evresi de sürüyor işte. Mesela iç mekan tasarımı toplantılarına katılma şansımız oldu. Bir taraftan koruma ile ilgili kararlar veriliyor. Şimdi mesela küratörler çalışmalara girilecek. Hı hı. Umarım onun içerisine de yer alacağız bir yandan. Hatta onun karar mekanizmaları bir anlamda beraber çalışma fırsatımız olacak gibi gözüküyor her şey yolunda evet, giderse. Açıkçası aklıma şu geldi. Geçenlerde e, Studio X'de Selva Gürdoğan'la konuşurken e, o Emre Aralat ve de onun neslindeki mimarların Türkiye'deki mimarlık ortamı açısından bir işe yaradıklarını ve o aslında işi tamamladıklarını hı. ve bundan sonra yapılması gerekenlerin yeni nesil tarafından yapılması gerektiğini ilişkin bir yorumda bulunmuştu. Emirolar Tabanlıoğlu ve benzeri büyük mimarların, yaşı büyük mimarların daha doğrusu başardıkları şey, müşteriye, iş verene e, belli malzemeleri kullanarak belli bir tasarım tekniğini kullanarak aslında ...daha fazla para harcayarak daha fazla değer üretilebileceği gerçeğini hatırlatmasıydı dedi. Ben aslında bir şekilde basitleştiriyorum bunu, özetliyorum. Hı hı. Bence yeni neslin yapması gereken şey de yapıyı yapmanın tek başına yeterli olmadığı... ...yapı üzerine söz söylemenin, yapı üzerine söylem üretmenin, yapıyı belgelemenin... ...ve bu belgeleme çalışmalarında yapıyla birlikte, yapıyla paralel olarak sunmanın önemini anlatması gerekiyor. Ama işte orada genelde şu sıkıntıyla karşılaşıyoruz... E... Şu anın genç ve de aslında ileride önemli isimleri olacak, halihazırda hatta önemli isimler haline gelmiş olan mimarları çoğunlukla entelektüel bir üretim olarak gördükleri için ki bunun tek başına hiçbir zararı yok elbette. Ama o entelektüel üretimin kendisinin yarattığı bir takım aslında şeyler var. Ee, nasıl sınırlar var. Onu belli bir kabuğun içerisine alıyorsunuz. Ulaşabileceğiniz kitleyi daraltıyorsunuz. Terminolojiniz çünkü zorlaşıyor bir taraftan. Diğer taraftan da söylediğiniz söz herkes tarafından algılanabilir olmadığı sürece mimarlık üzerine konuşmanın yollarını açıyormuş gibi yapıp aslında onu kapatmaya devam ediyorsunuz. Eee Dolayısıyla biraz daha daha günlük, böyle daha rahat, daha böyle safsataya, böyle dil suçmesine falan açık bir şekilde bunlardan bahsetmenin herkesin refleksi haline mesela ben gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Aslında siz de tam olarak da bununla ilgili bir şeyler yapıyorsunuz bir taraftan ya da kontrakt yani, mesela. Evet yani şeyi bahsetmekte fayda var. Ee, yine blogdaki podcastler içerisindeki Antalya röportajlarından e, dinleyebilirler. Orada e, posta ofisinde çalışan... Bir köy enstitülü e, amcanın e, şöyle bir tarifi vardı. E, Bienal, mimarlık BNL'indeki işlerle ilgili ben onlarla röportaj yapmıştım. O da şey demişti yani e, bu meydana ilk önce gelip bu işleri koymadan önce mimarların bir kendilerinin ne yaptıklarını kendilerinin anlatması lazım diye bir şey söylemişti. Hı hı. O dediğin şeye de Çok getiriyor anladım. çünkü e, işte yani belli bir nesil mimarların mimarlık mesleğinin ürününü... Çokça görünür hale getirdikleri meslek pratiğinin kendisinin mimar karakterinin de özellikle son 10 yılda çokça göz önüne getirildiği ortada. Ben hatta şunu da hep söylüyorum iyi ya da kötü tartışmalı ya da beğenilen projelerin sayısı arttığı sürece zaten bütün bu eleştiri alanı doğacak işte iyi diyeceğiz kötü diyeceğiz falan filan ya da onların çevresinde pek çok şey üretilmeye başlayacak. Bir yandan da mimarların da kendilerini konuşmaya ...başlamaları gerekiyor. Ve de... ...senin dediğin dilden. Bunu daha önce... ...Cem Kozar'larla da konuşmuştuk. Yani mimarlığı yapmak... ...yetmiyor. Onun... ...herkes tarafından anlaşılıcı... arı yüzlerini de geliştirmek lazım. Bu bir grafik dil, bu bir font... ...bu bir işte... ...sergi dili vesaire falan da olabilir... ...diye. Aslında şimdi düşününce de... ...yani sen de bu konuyu hazır açmışken... ...bütün bunları da söylemekte bir fayda Tabii görüyorum. Ki. Demek ki... ...yani şu anın jenerasyonundaki... Genç mimarlar da aslında bunun üstüne bir şekilde hem de ticari bir yandan da işlerini yaparlarken tam da onu yaparak aslında bunu üretiyorlar galiba. Daha da farklı şeydir de çıkacak gibi ama o amcanın dediği şey <gülüyor> önemli yani. yani. Mimarın kendisini anlatması lazım. Aynen. O jargonlarından öğren kendini anlatırken başka mimarları anlatırken kullandığı dilleri de bir kenarıya bırakıp İnsanlara kendini anlatırken bir şey geliştirmesi lazım evet, herhalde tabii. yani. Onu yapabilmesi için de aslında büyük oranda o sanatçı kimliğinden ki zaten hani bu zamanın bugünün önemli ya da büyük ofis sahibi veya işlerinden çokça bahsettiğimiz mimarları sonuçta çoğunlukla mimarçısından mezunlar. Bir Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu bu insanlar. Hmm. Yaptıkları işin içerisindeki sanat paydası muhtemelen bizim bugün kendi mesleğimizi algıladığımızda tanımlayacağımız o paydadan çok daha büyük. Biz ben... bugün yaptığımız şey bence biraz daha az sanat olarak görüyoruz ve bu sağlıklı bir şey. Bir ve hatta yani ben işte baremini bilmiyorum yani sanat ne kadar işte ticaret ne kadar vesaire onun içerisindeki tam yeri bilmiyorum ama onların görünür kalınması işte tüm bu. ...mevzunun daha da açık şekilde dillendirilmesini... ...ve insanların kendi yaptıkları şeyi daha da net anlaşılır... ...anlatmak için çaba göstermesini gerektirecek galiba. Tabii ki. Bunun içinde Başkalar, de... Başkalarını da, pardon kestim ama... ...başkalarını da anlatmak için aslında fırsat vermeler. Çünkü Discovery veya işte National Geographic falan açtığımız zaman... ...orada görüyoruz işte mega structures evet. veya benzeri aslında... Çok basit anlatıma sahip o inşaat hikayesi Hı -hı. belgesellere. Birçoğumuz meslek insanları olarak bunu izlediğimiz zaman dalga geçilecek bin tane şey bulabiliriz. Yani o şantiye alanında bir problem çıktığı zaman o problemi çözeceği iddia edilen mühendisin etrafında 360 derece dönen Hı -hı. kameradan başlayarak, yani acaba şimdi ne yapacaklardı diye giren anlatıcı sesine kadar. Peki bir? burada en heyecanlı yerinde keseceğim çünkü süre bitti. <gülüyor> Size nereden ulaşacak? Meraklılar. Nereden oluşacaklar bize? Ee, www.sarrafgaleyanmekanik.com web sitemizdir. Bütün işlerimiz orada yer almaktadır. Zaten işte Twitter üzerinden, YouTube üzerinden, sosyal medya hesaplarımız da var. Eğer izlerlerse ve hatta fikirlerimizin de paylaşırlarsa çok çok mutlu ederler. Çok teşekkür ediyorum ikinize Biz de şatıldığınız için. Görüşmek üzere.